bu şekilde belki de geri kalmış olanlar Allah ve Rasulünün düşmanlarının başlarına gelenler kendi başlarına da gelmesin diye iman ederler.